Bismillah ve elhamdülillah. Vessalatu vesselamu aleyhi resulullah ve bar. Dördüncü alıştırma. İqrail misalel ati Thumme kevvin Esileten ve Ecivveten mislehu Thumme'ye kadar bir cümle. Thumme'den sonra diğer bir cümle. Tercüme edeyim. Bundan sonra tekrar hareketlemen için okuyacağım. Gelen misali oku. Sonra onun benzeri sorular ve cevaplar oluştur. Kevvin onun mu? Oluştur. Kervin. Mislehu'daki hu onun. Misle ise onun misli. Esileten sorular sualinin çoğulu. ezmibeten cevabının çoğulu. Cevaplar. Şimdi tekrar okuyalım. İkra'il misalel ati. Burada bilmediğiniz kelime yok. Gelen misali oku. Sonra. Sümme, bildiğiniz kelimeler sonra. Evet. Kevin oluştur, yap. Kur. Ney oluştur? Esileten ve ecbibeten. Sorular ve cevaplar, ve cevaplar oluştur. Ne gibi? Mislehu. Yani gelen misaldeki gibi. Gelen Orada misalin gibi. benzeri. Gelen misalin benzeri sorular ve cevaplar oluştur. Misal, limen hazel kitabu. Resimde bir kitap var. O kitabın kimin olduğunu, kime ait olduğunu sorduk. Limen hazel kitabı. Bu kitap kitaba işaret ettik. işaret ettik. Bu kitap limen kimindir dedik. Cevap hazel kitabı li Muhammed'in. Bu kitap Muhammed'indir. Şekliyle geldi. Şimdi aşağıdaki boşluklarda, resmi verilmiş boşluklara da bizim bu şekilde sorular ve cevaplar kurmamızı yapmamızı istiyor. Diyeceğiz ki resimdeki ilk sıradaki ilk resimde kalem. kalem. Bu kalem kimindir? Cevap olarak da bu kalem parantez içerisindeki basındır diye. Değilir, cevap vereceğiz. Hadi buyur. Limen hazel haze kalemu güzel hazel kalemu li Abbasid. Sin. Ya Sin. Sin. Abbasin, evet. Güzel, böyle olacak. Li hazel hazal Güzel. Hazal miftahu. Li Aliye. Li Ali. Yin. Li Tamam. Müracat Yasin. İtalya. <gülüyor> Seyyare Bakara efendime söyleyeyim. Eee <gülüyor> çanta, şey sandalye ördek, kaz saat, ev, kaşık bunlar da soracak ve cevaplayacaksınız parantez içerisinde kişilerin veya nesnelerin diyeceksiniz anlaşılmayan bir şey yok inşallah beşinci madde teemmelin emsiletel atiyete teemmel, düşün neyi gelen misalleri düşün. Emsiletun misalinin çoğulu. Gelen misalleri düşün. El beytu mansıb bir kelime. El beytu beytun idi, marif oldu. El beytu başına harfi gelirse herhangi bir harfi sonlu harekeler. Fil beyti minel beyti ilel beyti gibi. Niye? Çünkü münsarif bir kelime ve sonunda bir arıza yok. Sıkıntı yok. Dolayısıyla başındaki amilden cer yapan amilden etkilendi. El müsteşfa bu hastane demek. Şifa aranılan yer manasına hastane bu kelimenin son harfine bakıyoruz. Met harfinden ya. Ondan bir önceki harf de önce bu söylediğim yuvarlak içine alın şöyle. Müsteshfa'nın son harfi met harfinden ya. Ondan bir önceki harf olan fe ise üstünlü. Fethalı bir harf. Bu met harfinden ya ya Elif-i Maksure denir. Elif-i, elifi Maksure denir. Elif-i Maksure ile biten kelimeye de Maksur isimlenir. El-Müsteşfâ gibi, emrik Kalmanya Almanya gibi, İsa, Musa gibi göreceğiz inşallah bunları. İnkel İnkelterre, Almanya gibi kelimelerin hepsi. Amerika'da Elif-i Memdu'da dedik? Elif-i Maksure. Amerika'da öyle yazmışız. Anlatalım. Öyle elifi, mi? Memdude. O da Maksure olacak. Elifi, Şimdi söyleyeyim bunu kayıt olarak yazın. Öyle bir hataya düşülürse o genel kaydeden olay düşmezsiniz siz. Son, met mi son harf, met harfi olur. Elif veya ya olur. Ondan önceki harfte üstünlü harf olursa, fethal harf olursa, o zaman o maksur isimdir. Elif'i maksuredir o harf. Dolayısıyla o isim de maksur isimdir. Son harf? Son harf, elif veya ya şeklinde met harfi ise. Ondan önceki harekeli harf de fet halıysa, o elif elif maksuredir. Dolayısıyla o isim de maksur isimdir. Son, son, Bir daha ya. Hızlı Ne siz mi yavaş gidiyorsunuz? Olamaz <gülüyor> cümle nedir? Maksur isim, cümle değil. O isim maksur isimdir. Son harfi met onu tanımlıyor. Son... ne lazım ya, ya, ya, ya ise ya ise, ya ise. Ya ve, ve önceki ondan önceki harfte üstünlüyse tatlıysa yani halı ise yani O elif elif maksuredir. İsim, isim. i̇sim ise maksur isimdir. Değil mi Medahit? Hemen devamına gelelim şimdi elif-i mendu dedim bahsedeceğiz orada. O isim de maksur isimdir. Müsteşfü bir isim ya. Amerika, Almanya, Hakeza, İsa, Musa, Gelecehler'de. Şey. Yahya. Şimdi o isim de maksur isimdir. Maksur isimdir. İşte, şey. Son harf met harfi olan elif veya vav. Wow. Genelde ya olur. Elif olmaz da ya olur. Son harf, kelimenin son harfi ya. Ondan önceki hareketi harfin hareketi de kesra ise bu elif elifi memdudedir. O isim de memdud isimdir. Memdude elifi memdude isim de memdud isim. Memdud isim. Y harfi gene aynı Y harfi. Ondan önceki harfin harekesi kesra ise, fetha değil de kesra ise o zaman eltilde menludur. Örnek yazalım buna hemen. Ee, biraz zaman ayır Son harf şimdi yazdığımızı inceleyelim. Son harf Elif veya Ya ise. Ondan önceki metal yani hareketsiz. Ondan önceki harfin hareketi de Katva ise. Buna bu Elif'e, Elif'in maksure, bu ismiden maksur isimdir. Son harf Y, ondan önceki harfin harekesi ise kes Bu durumda bu Elif'in memdudedir. Bu isim de memdud isimdir. son harf, met harflerinden elif ve ya olacak ki genellikle ya'dır. Çoğunlukla ya'dır. Elif azdır. O zaman ondan önceki harfinin hareketine bakarız. Üstünse maksure. Emri-ka memnut o zaman. El <gülüyor> <gülüyor> Emri-ka. <gülüyor> elif harflerinde el sonra da üstün var. Tamam. Üstün. Maksure. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ondan önceki harf esireyle. <gülüyor> evet. Ve onlar kesesre yani. Evet devam ediyoruz. Konumuz şimdi Elifin maksure. Elifin memnudiği ileride gelecek. Hadi. Maksur isimlerin başına bir amil gelirse maksuresinde demek son harfi. M tarifinden elif veya ya ondan önceki harifte fethalı olan isim demek. Maksur isim bu. Değil mi? Maksur ismin başına bir amil gelirse sonda hareket etkisi oluşturamaz. Y ağır gelir. Yani maksur, elif maksure ye, ağır gelir. Hareket etkisi oluşturamaz. Yani el idi fil müsteşfi olmaz. Hakeza emrika fi emri ki olmaz elma ya fi elmani olmaz hareket etkisi yapmaz yani. bu durumda onun hareketine mukadderdir denir mukadder denir maksur isimlerin harekeleri mukadderdir takdir olunur yani takdiren cer konumundadır fi harbi dolayı Takdiren cer'dir. Cer konumundadır. Kesta konumundadır. Mukadder'dir. Deyin geçin. İleride inşallah değiniriz onlara. Hangi günlerin başına? Maksur <gülüyor> isimlerin başına bir amin gelirse. Peki. Maksur isimlerin başına bir amin gelirse. Ee, hareket etkisi yapmaz. Yani sonunu değiştiremez. Sonunda hareket değişikliği olmaz. Tamam. Evet. Kimsenin yazısını duvara atmayacak. O yüzden güzel yazı defterini kullanmayın. Ders defterini biz de okuyabiliriz kendi aslında anlayacağın gibi yazsam daha iş, da iyi. Sonra da da da meksur gelirse. De de. Yani evet. evet. El-Müsteşfa maksur bir isim. Evet. Bakıyoruz son harfi y. Ondan önceki harekeler fetalı dolayısıyla o harf y harfin elif-i maksuredir. Dolayısıyla o isim komple maksur isimdir. Başına fi'in ila gelirse sonunu değiştiremez. Fil Müsteşfa Minel müstehfa ila müstehfa olur. Doğru mu? <gülüyor> Devamında bakıyoruz. Sağa keza Amerika. Son harf Metafi Elif. Ondan önceki harf Kef Fethalı. Dolayısıyla o Elif'im meksuredir. Amerika da maksur isimdir. Başında fi min ila gibi harfler arkadaşlar sonu değişmez. Fi Amerika min Amerika ila Amerika olarak kalır. Almanya fi Almanya min Almanya ila da olduğu gibi. Şimdi bunları aşağıdaki iqra kutup'ta benim okuyacağım, sizin de yazacağınız iqra kutup'ta e, inceleyeceğiz, inceleyeceğiz, içinde kullanacağız inşallah. Hadha tabibu min Inkelterra. Bu doktor İngiltere'dendir. Ingel Inkelterra maksur bir isim. Sondaki Elif-i dolayı bu sebeple min haricilerinden sonu etkilenmedi. Min-i'mkelterra olarak yalın haldeki gibi sabit kaldı. Zehebe Hamidun ila Feransa. Hamid Fransa'ya gitti. Cümlesinde de Fransa Fransa ala doğrusu. O da Elif-i ile biten maksur bir isim. Dolayısıyla fihar, ila haricilerinden etkilenmedi. Mahmudun Meridun Mahmut hastadır. Hüvel ane fil mustashfa. O şimdi hastanededir. Cümlesinde de. <gülüyor> Hüvel ane fil müsteşfâ. cümlesinde de el ane şimdi şu an demek. Yalnız başına kullanılan mekan zarfı. Şey zaman zarflarından birisi bu. Me'riydun. <gülüyor> maridun marid hasta demek maraz sahibi marazlı hasta o şimdi hastanededir cümlesinde fi harfi ancak müsteşfa meksur olduğu için sonda hareket etkisi oluşturamadı zehebe abdullahi min almanya ila enkeltarra abdullah Almanya'dan İngiltere'ye gitti cümlesinde hem Almanya hem İngiltere'ye Maksur isim olmasından dolayı min ve ilahe yücelerinden etkilenmedi. Burada zehe ve fiilinin faili Abdullah. O ise nasıl bir isim? İzafet terkibinden oluşan bir isim değil mi? Abdullah'i, Allah'ın kulu. Abdun kelimesi Abdun kelimesi yanın bir kelime kul demek. köle manasına da gelir. Allah ise e, biliyorsunuz Halikimiz, Yaratıcımız Abd kelimesi lafz-i celalem muzaff olduğu zaman Abdullahi olur. Yani Allah'ın kulu. Abdurrahman'i Rahman'ın kulu olur. baki ebedi olanın kulu gibi. Evet. Buna da dikkat etmiş olalım. Abdullah zehebenin faili. Beşinci cümle: Hadzal kitabu li ve zalikal kitabu Musa. Bu kitap İsa'nındır ve o kitap Musa'nındır cümlelerinde İsa da Musa da maksur isimlerdir. Çünkü elif maksureyle bitmektedir. Dolayısıyla başlarındaki elif haricen etkilenmedi. Sonları değişmedi harekecik. etkilenmiyor zaten. Maksurlarınlarda, menudur sınırlarda etkilenmez. Hocam tekrar bu yazılışlarda dikkat ediyoruz yani otomasyonda ama konuşmada da bu mesela onu nasıl dikkat ediyoruz? Limusa ya mı mesela? Yani. Şimdi yani mesela... okuduğumuz gibi işte. Şu an bu da nasıl okuyorsa öyle. Bu değişmiyor son işte. Üstümüz alıyor. Sonunda ki o arterlerden an. biliyorsunuz. Anlamıyor musunuz? Sonunda anlamıyor ne herhangi bir şey etmiyorum ya yani şayet bunu Nasıl etkiliyor mu? Yani orada Musa'nın sonuna getiriyoruz ya. Musa'nın bunu... sonuna biz getirmiyoruz. O kelimenin aslında var. Yani yazılışta bu kurala dikkat ediyoruz. Yani Okuyuşları nasıl yazıyorsak öyle okuyoruz. Limu sahili mus diye okumuyoruz ki. Okumadaydı yani kitabı kapatıp konuşuyoruz. Tamam konuşurken, konuşurken de Limu sah diye söyleriz. Değiştirmez mi konuşmamızı? Hadel mühendis o, min Amerika, bu mühendis Amerika'dandır cümlesinde de Amerika, maksur isim olan sensin bile minharcenden etkilenmedi. Var mı sorumuz? Maksur isimler başlangıçtaki amilden etkilenmiyorlar. İleride göreceğimiz menudut isimlerden bir şekilde. İlk oku. Burada da. Emame ve halfe şeklinde iki tane yeni mekan zarfı göreceğiz. Mekan zarfları biliyorsunuz izafet terkibiyle kullanılır. İdi ve izafet terkibine girdiği zaman fetah üzere mebni olurlardı. E, Mahmudi ile emame olurlardı. Tahtede olduğu gibi. Burada da iki tane yeni kelime hazinemize katacağız. Yeni kelime hazinemize. Essebburatü emame talibi Sebora yaz tahtası. Şu kara tahtasızlıkları var da şu işte. Sebbura. Yazı tahtası öğrencinin önündedir. Emame önünde, ön tarafında demiştik. İmamı da buradan hatırlayasınız diye önde bulunan e, şeklinde birleştirecek anlayışlara sunmuştuk. <Gülüyor> Emamet talibi izahat terkibiyle kullanılması hasırı bile Öğrencinin önündedir. Devamında cümlenin devamında Ve hiye halfel medreseti Şey müderrisi Müderrisi yanlış okudum. Ve hiye halfel müderrisi Ve o, o Hiye zamiri kime gider? Şey Sebburiye'ye gider. Yani yaz tahtasına. Tahtayı. Ve o yaz tahtası öğretmenin Arkasındadır. <gülüyor> Halfe. O da halife ile, e, Size çağrışım yaptırsın diye. Halife ile eşleştirmiştik. Halife arkadan gelen, takip eden demek. Halife de arka taraf. Arka sırt bölümü. Ama kitapta ayaklı bir tahtaymış, duvarda sığlığı değilmiş. Onu bundan Şöyle. Tam olay senelerim gibi. gibi. Esseburetü emamel, Emamet talibi halfel müderrisi. Filo değil mi? Evet. Devam. Eynel seyyâretül müderrisi Öğretmenin otomobili nerededir? Hiye imâmel medreseti O okulun önündedir. Eynel beytül imâmi İmamın evi nerededir? Beytül imami halfel mescidi Mescidin arkasındadır. Burada Beytül İmam yerine Hüvet'e diyebilirdik. Şahıs zamiri kullanılan Hüvet'e diyebilirdik. Beyt, müzakkar, teke bir kelime olmazsa sebebiyle. Eyne celese hamidun. Celese yeclisu iclis. Fehve calisun. Hamid nereye oturdu? Celese yeclisu İclis. Niye burada celese diye geldi? Tamam ben onun çekimini tamam. söylüyorum. Mazi, Muzari, Emir. şeklinde. <gülüyor> Eğne celese Hamidun. Hamid nereye oturdu? Sen ne istiyordun Şükrücüğüm? Yani Cehalis da niye şimdi celese diye? Yani aynı... Cehalis'un oturan demek dedi. <gülüyor> celese oturdu. oturdu. Aynı değil mi? Oturan, oturan. oturan ismi fail. O işi eylemi yapan kişi Oturdu da mazi geçmiş zaman fiili. Celese Halfe Mahmudin Halfe Mahmudin izafet terkibi ona dikkat edin. Mahmudun arkasına oturdu. Zehebe Ammarun iler mescidi ve celese emamel mihrabi Ammar mescide gitti ve mihrabın önüne oturdu. Mihrap neresi mihrap şunu şey ee, mübe de onun bir ismi var diye ya, etmemedim benim yani. nam peki vaz de, <gülüyor> diyor da burası minber namaz zilleri diye ha hani şöyle oyuk gibi olan yer var ya burası mihrap he. Ben, ben, karıştır, ben karıştırdım, sen memabı karıştırmayın. <gülüyor> ya vallahi şu şeyi zannettim ya. Evet. Ammar mescide gitti, zehebe ve mihrabın önüne celese oturdu. Dersimiz bitti, yine bir şey yok. Var mı size yeni kelimeler? Var. Var. Var. Var. Onu bir takip edeyim ben. Bende yok bunlar. <gülüyor> El kelime atul cedidi El Müsteşfa hastane, El -Mania Almanya Almanya, İnkelterra İngiltere, Suisera İsviçre, Suisera. Suisera. Su Vav'daki vavdan sonra gelen yeme tarfi. Essikinu bıçak, Fransa Fransa. Emame önünde, half arkasında iki tane mekan var. Tamam. Sorumuz var mı? İstemem. Yoksa cümlelere isim ve fiil cümlesine girecektik. Onlara bir değinelim sadece inşallah. Şey kapattın mı abi? Yo. Kapatayım mı? Yok. Yok. Hayır. Haydi olsun. Ta ki. Şimdi Türkçe'yi hiç katmadan konuşayım bugün inşallah. Yani Türkçe kaileyle karşılaştırmayın, bazen karışıyor çünkü. Arapçada cümlenin ilk kelimesi fiil ise o cümle fiil cümlesidir. Örnek Zehebe hamidun iler mescidi Zehebe hamidun iler mescidi Zehebe ile başladığı için fiildir Dolayısıyla o cümle fiil cümlesidir. Cümle isim ile başlarsa hangi isim olursa olsun. Fiil olmayan her isim olabilir. Şahit ismi olabilir. Şahıs ismi olabilir. Marife isim olabilir. Nekir isim olabilir. Hangi isim olursa olsun. Fiil olmadığı sürece soru ismi olabilir. Hangi isimle olursa olsun. Herhangi bir isimle başlayan cümlede isim cümlesidir. Mineyne Hamit Hamit neredendir? Bin harfi başladı. İsim cümlesi. Hamidun Talibun. Hamid öğrencidir. Hamid de başladı. Hava Kursiyun. İsmi şahitle başladı. Değil mi? Hüve Tacirun. Şahıs zamirle başladı. Hüve. Hepsi isim cümlesidir. Fiille başlayan cümleler fiil cümlesi. isimle başlayan cümleler isim cümlesidir. Şimdi bunlara birer tane örnek yazalım. Onların asgari öğelerinde söyleyelim. Yavaş yavaş cümle kısmına giriş yapmış olalım. Basit cümleler yazayım. Zehebe Aliye lim ila İlesubi'dir. Yok yemeyeceğim. Evet. Zehebe aleyyün ilesubi. Birinci cümle. Gene Ali'den bahsedelim. Ali'yün talibu. Tarihin, tarihin. Şimdi bunu bir açalım. İsim cümlesinde en az müpteda, yani ne demek müpteda? Kendisiyle başlanılan, cümleye başlanılan giriş yani. En az müpteda ve haber şeklinde iki öğe olacak. En az isim cümlesinde. İsim cümlesinde. Fiil cümlesindeyse bir, fiil olacak. İki, fail olacak. Az En az. Fiil ve fail olacak. Ondan sonra da başka şeyler gelebilir, gelmeyebilir. Gelmesi gereken cümleler var, gelmemesi gereken cümleler var. Ali, öğrencidir cümlesinde. isim cümlesi Ali'nin müptedağ, cümlenin kendisiyle başladığı kelime. Müptedağ, tarifin ise müptedağ hakkında bize bilgi veren, haber onun hakkında e, bir haber veren, onun durumundan bize haberdar eden bir haberdir. Müptedağ haber asgari olması gereken. Müpt habere sorarız biz. Bu kimdir, necedir, niyedir veya Nasıldır? Efendime söyleyeyim. O sorduğumuz soruları aldığımız cevaplar bize kelime hakkında fikir verir. Bu haber hak, haber kimin hakkında, neyin hakkında geliyorsa o müptede aldır. Bu sadece müptede haberden oluşur, başka bir almaz manasına gelmez. Yani, sıfatlar gelir, mevzuplar gelir, tümleş dediğimiz şeyler gelir diğer e, olayı açıcı kelimeler gelir. Cümle genişler. Ali efendime söyleyeyim. Çin'den çalışkan ve uzun boylu bir öğrencidir. Şunun arasında <gülüyor> zıvımızı ekleyebiliriz. Daha açacak, daha genişletecek, tanıtacak bir şeyler ekleyebiliriz. Bu asgari en az bu ikisi olacak. daha haber olacak. Fiil cümlesinde ise fiil adına bir fiil olacak belli. Bir de o fiili yapan kişi olacak. Fail diyor. Fiil ve fail. Asgari. Bu ikisi olmadan olmaz. Edimeçhul oradan geliyor lan. Faili meçhul yani. Fail fiili yapan kişi meçhul bilinmeyen. Cahil olunan, bilinmeyen. Evet. He. Heh. Fiil var bir tane. Kırdı, döktü, yaktı, etti, gitti, gitti geldi. geldi. Oturdu, tamam. Kim peki bunu yapan? Evet. Bir tane fail mutlaka olacak. Bu failler ve bu müttedal Bazen gizli olur. Onlara girmiyorum şimdi. Ama asgari şimdi bunların olması gerektiğini anlayacağız biz. Evet. Bir fiil olacak bir de fail olacak. Bakıyorum şimdi tekrar. Cümle bir fiille ile başlarsa fiil cümlesi olur cümle herhangi bir isimle başlarsa o isim cümledir. Olay. olay Fiil cümlesinde fiili yapan kimdir? Para yani sorarsan kim gitti? Kim geldi? Kim düştü? Kim kalktı? O sorunun cevabı da faili verir. Yani o fiili işleyen kişiyi verir. ya cümlesine bir de ekleyebilir değil mi başına? Demiştik ya zamir diye. Zamiri. Kişi zamiri i̇şaret zamiri. İşaret zamiri, işaret zamiri, soru zamiri. Zamirler, bismillahirrahmanirrahim. Evet. Var mı soracağını bir şey? Bu hep net oldu. Allah kolay yaparsın. yaparsın. Tamam. Soracağını tamam. bir şey yoksa, yas tamam. bitti. Bu şükür.